Nasılsın Karagöz'üm? iyi i̇yiyim, iyiyim bak acı var şimdi beni dikkatlice dinle. Artık sahip çıkmanın sesimizi duyurmanın zamanı geldi. Ne sesi ne zamanı anlamadım Karagöz'üm. Kol baslıya diyorum sahip çıkalım. Canım o zaten bizim kimsenin alıp gittiği yok ki. Basında orada burada Trabzon'la Giresun'un sahip çıktığını duydum bir adet Yani o ya Trabzon'un ya da Giresun'un. Belki de ikisinin ama en sonunda bu ülkenin. Ben ne diyorum sen ne diyorsun. O bir kara göz oyunudur kara göz oyunudur bize aittir. Hoppala o da nereden çıktı canım şimdi. Yahu Hacı var şimdi bizim perdedeki hayal perdesindeki oyunumuzu düşün. Düşündüm. Şimdi de senin beni gıcık ettiğin benim de seni tepelediğim anları düşün. Düşünmek acı olsa da düşünüyorum. Düşündüm. Ha, şimdi benim şöyle gerilip gerilip. Kafa ve kol hareketlerimle senin ayak hareketlerini birleştir. Birleştirdim. Heh, ne çıktı ortaya? Ne çıktı? Kol çıktı. Hani ya öyle mi oldu? Hem de fazlasıyla oldu. İlahi kara gözüm saçmalama şimdi. Saçmalamıyorum birader gerçekleri söylüyorum gerçekleri. Peki o zaman bu oyunun diğer adı ne? Yani hoptek de diyorlar sanırım böyle evet, şey. Evet evet hoptek doğru diyorsun. Peki ben seni tepelediğimde senin atan yüreğin... ...hop hop ederken... ...benim de sana tek tek gelen şamarlarım... ...değil miydi? Yahu kel alaka... ...bir kere bir oyundaki figürlerin... ...yöreğe uygun kürek çekme... ...yüzme, ağ atma... ...olta atma, ağ çekme... ...balık tutma... ...yani bunun gibi yerli insanların uğraşlarını... ...simgelediğini iddia edilen... ...gelişigüzel hareketlerden oluştuğu söylenir. Evet söylenir... ...çünkü o sadece bir söylentidir. Ayrıca bir rivayete göre... O dönemde Trabzon'da mağaralarda ağlar dayılar eğleniyorlarmış. Askerlerin kolluk kuvvetleri de buralara baskın düzenliyorlarmış. İşte kol kuvvetleri bastığı için oyuna kol bastı denildiği iddia edilmekte efendim. Evet bu da bir iddia ama gerçek değil. Gerçek bende, gerçek Karagöz'de, gerçek Karagöz'de. Anla bunu Hacı İvan. Karagöz'üm inan sahip çıkılacak başka şeylerimiz var. Sen şimdi bu hopteki bırak. Bırakmam hopteki. Ya bırak. Bırakmam dedim kol bastığı bırakmayacağım Aman bırakma Tut öylece kalsın emi <gülüyor> Çok komik <gülüyor> Seninki daha komik Neyse ben sana söz geçiremeyeceğim efendim Seni Trabzonlulara Giresunlulara havale ediyorum Onlarla kapışıp durursun artık bu kol bastıdan bana hafakanlar bastı. Ben bu işi iyi halletmezsem mi çıldıracağım? Kol bastı bizimdir, bizim kalacak. Karagöz'ündür, Karagöz'ün kalacak. Hah öyle kendi adına konuş beni bulaştırma. Kol bastı benimdir, benim kalacak anlaşıldı mı? Efendim geldik bugün de tartışmanın. Kol ee, benimdir, Aman kol muhabbetin karagöz, sonuna. Kol bastı karagöz. Her ne kadar sürçülisan ettikse... Kol bastı. Affola. Al.